Adım Gülen. Viyana'da oturuyorum. 9 yaşındayım. 3. sınıfa gidiyorum. Bugünkü toplantının amacının iklim olduğunu biliyorum. E, bu toplantıda bu toplantı e, çocukların politikacıları iklim konusunda bir şeyler yapmak üzere uyarmak olduğunu düşünüyorum. Ben de buna katılıyorum.